Nebevi Hareket Metodu Teori ve Pratik Eser Münir Muhammed Kadban Türkçesi Tarık Akarsu. Seslendiren Seyfullah Kartal Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İslam kütüphaneleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını anlatan kitaplarla doludur. Eğer yeni bir şey getiremiyorsak bu konunun tekrarında ne yarar vardır? Bu sorunun cevabını mukaddimeden çıkarması için okuyucuya bırakıyorum. Çocukluğumun ilk yıllarından beri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı benim için tükenmez bir hazineydi. Onun hayatını ezberlemeye gayret ediyordum. Hayatımın en büyük zevki onunla ilgili kitapları okumaktı. Ergenlik çağlarından beri düşlerim devamlı olarak beni Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı hakkında bir kitap yazmaya sevk ediyordu. Sonra bu olay düş merhalesinden pratik uygulamaya geçti. Tam beş seneyi kitabın kısımlarından her birini ayrı ayrı yazarak geçirdim. Fakat bütün vaktimi Peygamber Efendimizin hayatını ayırabilmek için önüme çıkacak bir fırsatı beklemeye başladım. Oysa işlerim ve sosyal ilişkilerim devamlı bu isteğimin gerçekleşmesini engelliyordu. Ve hala da beklemekteyim. Sonra birdenbire, düşünmekte olduğum metottan ayrı bir şekilde kafamda Peygamber Efendimizin hayatı ve hareket metodu canlandı. Hala hatırlıyorum, 60'lı yılların başlarında Şehit Seyyid Kutup, Yoldaki İşaretler adlı kitabını çıkarmıştı. Bu kitap o zaman, İslam'ın stratejik hareket fikrinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Bütün düşünce ve fikirlerimle dopdolu bir şekilde bu kitabın şu makalesi önünde durdum. Bu dinin yöntemindeki ikinci özellikte, stratejik hareketin pratikliği ve esnekliğidir. Bu hareketin çeşitli merhaleleri ve her merhalenin gereklerine ve pratik ihtiyaçlarına uygun araçları vardır. Her merhale bir sonraki merhale ile sona erer. Bu din, pratiği bir takım soyut teorilerle karşılamaz. Söz konusu pratiğin merhalelerine donuk ve katı tedbirlerle karşı koymaz. Bu dinin cihat hakkındaki metoduna delil göstermek üzere, Kur'an ve sünnetten çeşitli deliller ileri sürüp de dinin bu özelliğini göz önünde tutmayanlar, bu yöntemin açtığı merhalelerin özelliğiyle çeşitli delillerin her merhaleyle olan ilgisini idrak edemeyenler, ağır bir hataya düşmüş, bu dinin yöntemini saptırıcı kılıklara büründürmüş, kaynaklara da aslında taşınılmayacak olan, gayeye dönük esasları ve kaideleri yüklemiş olurlar. Çünkü onlar, Kur'an ve sünnetteki her delili, sanki nihai durumu belirten bir delilmiş gibi, bu dinde nihai kuralları temsil eder diye kabul ediyorlar. İslam'a bağlılıkları sadece isimden ibaret kalmış olan Müslümanlara karşı dikilen, umut kırıcı pratiğin baskısı altında, hem akılca ve hem de ruhi bakımdan yılgınlığa düşen bu çeşit kimseler, İslam sadece savunma amacıyla cihad eder derler. Böylece bu dini, yeryüzündeki tüm zorbaları ortadan kaldırarak, insanları sadece Allah'ın kulu yapmak olan metodundan feragat ettirmekle şirin gösterdiklerini sanırlar. Oysa insanlara getirdiği inancı zorla benimseterek değil, fakat insanlarla bu inancın arasını açık ve serbest bırakarak, İnsanları kullara kulluktan kurtarıp, kulları Rabbine kul olmaya yöneltmek bu dinin metodu gereğidir. Bu da egemen siyasi düzenleri yıkmakla veya teslim olduğunu ilan edip cizye vermeye mecbur bırakmakla olur. O zaman siyasi otorite serbest kalır. İster bu dini benimsesin, isterse benimsemesin, İslam'la tebaası arasındaki engel aşılmış olur. Yoldaki işaretler sayfa 38 Kitabı okurken veya açıklarken çoğu kez bu makale önünde durarak, stratejik hareketin pratikliği hakkında kendi kendime sormuşumdur. Bu hareketin merhaleleri ve her merhale için uygun olan araçlar nelerdir? Şehit kutubun işaretlerinde uyguladığı gibi, Allah yolunda davetçilerin yürürken atacakları adımları bilmelerini sağlayan, işaret noktalarını belirleyecek, bu merhale ve araçları açıklayacak bir kitaba ne kadar da ihtiyacımız var? Bu mevzu gerçekten de ilgi uyandırıcıdır. Stratejik hareketin merhalelerini ve bu merhalelere uygun olan araçları anlayamamak ve onlarla tanışmamak, İslami hareketin ve Müslümanların davetçileri arasında derin ihtilaflara sebep olmaktadır. Bu soruya cevap verebilmek için Peygamber Efendimizin hayatını net bir şekilde öğrenerek, o hayat içerisinde birbirinin peşi sıra gelen merhaleleri ve her merhalenin özelliklerini belirlemekten başka yapacağım hiçbir şey yoktu. Çünkü Peygamber Efendimizin hayatı, İslam'ın pratikteki tatbikatı ve İslam devletinin kurulması yolunda verilen mücadelenin en güzel örneğiydi. Onun hayatıyla merhaleler açıklığa kavuşmuş, bütün özellikler belirlenmiş, azığımız tamamlanmış, gidiş hattımız tekleşmiş, kişisel içtihatların rolü ortadan kalkmıştır. Fakat burada çok önemli bir soru akla gelmektedir. İslam devletini kurmak üzere yol almakta olan Müslüman cemaat için bu merhaleler ve araçların gereklilik ölçüsü nedir? İslami hareket hiç ayrılmaksızın bu merhalelere bağlı mı kalmalıdır, yoksa İslam için nihai hükümleri belirleyen kitap ve sünnetin delilleriyle bu merhaleler bitmiş ve İslam'ın pratik hayatında hükümleriyle beraber kendisi de geçersiz mi kalmıştır? Bu mevzuda iki ayrı İslami hareket metodu arasında her birinin ayrı ayrı çizgilerde yürümesine sebep olan büyük bir ihtilaf olduğu kesinlikle saklanamaz. Bu da ayrı ayrı iki anlayışın olmasından kaynaklanmaktadır. Birinci Anlayış Zaman ölçüleri itibariyle bile bu merhalelere bağlı kalmanın gerekli olduğu görüşüdür. Bu anlayışa göre Resulullah Aleyhisselam 13 sene davet hayatını yaşamış, sonra da devletini kurmuştur. Öyleyse davet hayatında bu zaman ölçüsüne bağlı kalınmalıdır ve tam 13 sene sonra İslam devleti kurulmalıdır. Hiç şüphe yok ki bu anlayış çok tehlikelidir. Aslında zaman ölçüsünü etkileyen sadece beşeri çabalar değil, Rabbani takdirdir. allah Teala Resulüne şöyle buyurmuştur. Seni onlardan uzaklaştırsak bile, biz kendilerinden öç alırız. Yahut, onlara vaat ettiğimizi sana gösteririz. Sana vah yoluna nasarıl. Sen şüphesiz doğru yol üzerindesin. Zuhruf 41-43. İslami hareketin metodu hakkındaki ikinci bir yaklaşımda nusret yani yardım talebi mevzudur. Bu anlayışa göre devlet, cahiliye toplumunun ileri gelenlerinden nusret talep etmek esası üzerine bina edilmelidir. Bunun için cahiliye toplumunun ileri gelenlerinden herhangi birinin davaya inanması veya şirk üzerine olduğu halde davaya nusret için sinesini açması gerekmektedir. Söz konusu zaman ölçüsü ve nusret prensiplerinin birlikte ele alınması, tavırlarda hayret verici bir çelişkiye sebep olmakta, ve bu prensiplerin doğruluğu hakkındaki güveni sarsmaktadır. Eğer zaman ölçüsünü bir kenara koyacak olursak, çünkü o Allah'ın takdirine ve davetçilerin olgunlaşıp, yeryüzünde hilafet için ehil olduklarında onun yardımına bağlıdır, diyebiliriz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslami hareket yöntemi, yeryüzünde Allah'ın devletini kurmak için çalışan davetçilere, cihadi çizgilerinde gereklidir. Çünkü biz Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına uymakla emrolunmaktayız. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Ahzab 21 Örnek kelimesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yönteminden daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemin merhalelerinde herhangi bir aksaklık hedefe ulaşmaya engel olur. Tarih boyunca İslami hareketin geçirmiş olduğu birçok tecrübeler bunu kanıtlamaktadır. Yeryüzünde ortaya çıkarak ilahi yöntemi pratiğe koymuş olan bütün İslami hareketler, ilk başlarda gizli örgütlenme prensibine bağlı kalmışlar, sonra hikmet ve güzel öğütlerle İslami hareket anlayışlarını ilan etmişlerdir. Daha sonra cahil veya sapık olan bütün toplumlara karşı mücadele vermiş ve otorite alanlarını büyütmüşler, düşmanlarının kendilerine karşı açtıkları silahlı savaşlar karşısında kendi prensiplerini koruyabilmek için kuvvet metoduna başvurmuşlardır. Davet merhalesinde ise kuvvet ve silaha başvurma meselesi düşmanlara karşı olan savaşın tabiatına bağlı bir içtihat meselesi olarak kalmıştır. Müslümanların sığınacakları bir devletleri ve hilafet nizamları olduğu zaman bu meselede ihtilaf söz konusu olabilir. Fakat yeryüzündeki Müslümanların darmadağan oldukları ve Allah'ın şeriatı ile yönetilmedikleri bugün bu meselede ihtilaf söz konusu olamaz. İslam devletinin kurulması ile beraber cemaat oluşturma meselesinde ve fasık bir yöneticiye karşı ayaklanmada ihtilaf söz konusu olsa bile Yöneticilerin açık bir şekilde İslam şeriatı ile hükmetmedikleri böyle bir zamanda ihtilaf söz konusu olamaz. Ta ki sizin için üzerinizde Allah Teala'dan delil bulunan apaçık bir küfür göresiniz. Peygamber Efendimizin hayatını ve bereket yöntemini öğrenmekteki fayda nedir? Daha da fazla araştıracak olursak bu soruya cevap verebilmek için okuyucu kardeşimden izin alarak kendisine... Fizlal'il Kur'an'dan Kur'an sureleri hakkında edindiğim intibaımı anlatacağım. Kur'an'ın uzun surelerini, özellikle de Bakara ve Ali İmran surelerini okurken, tam surenin bölümleri arasında irtibat kurabileceğim bir çizgiyi yakaladığımız zannettiğim bir anda, surenin dönemeçlerinde kaybolup gidiyordum. Sanki bir adamın projesini bilmediği büyük bir şehre girerek, gayesine ulaşmadan dönüp dolaşması ya da yapılış planını bilmediği büyük bir binayı görüp, o binanın güzelliği ve mimari sanatı hakkında bir şey idrak edememesi gibi. Ancak il kuranı okuduğum zaman, binanın heybetini ve şaheserliğini hissettim. Gördüm ki, yaklaşık olarak iki buçuk cüzü kapsayan Bakara Suresinin ana eksenini, İslam kanunları ve ibadet çerçevesinde ümmetin iç yapısıyla yeryüzünde hilafetle görevlendirildiklerinde tecrübelerini, risalelerinden nasıl saptıklarını ve tabiatlarının nasıl olduğunu öğrenebilmek için ümmetin ilk düşmanı olan Beni İsrail'in sergilenmesi oluşturuyordu. Bu iki ana çizgiden hareket etmek suretiyle bu Yüce Sure'nin bütün bölümlerini projedeki yerlerine koymamız mümkün oluyordu. Gerçekten de Seyyid Kutup bize Kur'an'ın stratejik hareket yöntemini takdim etmişti. Bütün surelerin, bu surenin genel projesini sergileyen genel ve özel hedefleri ve bu surenin içerisinde geçen olayların etrafında döndüğü bir ekseni vardı. Bütün müfessirler arasında sadece Seyyid Kutub'un böyle bir yönteme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de Fizlal'in düzeltilmiş olan ikinci baskısında. Keşfetmiş olduğum bu yöntem, Fizlal'in birinci baskısının son kısımlarındaki çalışmasındandır. Bu konuda kardeşimiz halidi şöyle demiştir. Fizlal'in son üç yüzünde Seyyid Kutub'un Kur'an'ı devamlı bir şekilde mütalaa etmesi ve İslami hareket içerisindeki pratik tecrübesinin neticesi olarak ortaya çıkan stratejik hareket yönü belirmeye başlamıştı. Onun için Fizlal'in tekrar gözden geçirilmesi ve yeni stratejik hareket yöntemi esasına dayanılarak yeniden ele alınması gerekiyordu. Netice olarak Seyyid Kutup, Fizlal'in düzeltilmiş olan baskısını çıkardı. Bu eser Kahire'de Darul İhya El Kutub El Arabiyye tarafından yayınlanan üçüncü baskıdır. Seyyid Kutup, düzeltilmiş olan üçüncü baskının ilk on cüzünü büyük bir titizlikle yazdı. Uzun ayetlerin hepsi üzerinde teker teker durarak bu ayetler hakkındaki görüşlerini yazıyor. Akide, fıkıh, kanun koyma, siyasi muameleler... İktisat, tarih, terbiye, sosyal hayat ve diğer meselelere işaret eden hadislere değiniyor, stratejik hareketle ilgili belirtilerin üzerinde duruyor ve İslam davetçileri için bu belirtileri kaydederek bu belirtilerin ışığı altında onlara yoldaki işaretleri çiziyordu. Seyyid Kutup, bu yöntemin ışığı altında yazdığı için son üç cüzü bırakarak 13’ten 27'ye kadar olan cüzleri bu yeni yönteme göre tekrar yazmayı arzu ediyordu. Fakat maalesef bu arzusunu gerçekleştiremeden, tağutlar tarafından şehit edildi. Yaşayan Şehit Seyyid Kutup 242-243 Öyleyse Kur'an'ın Seyyid Kutup'un ışığı altında Fizlalini yazdığı stratejik hareket yöntemi diye bir yöntemi vardır. Buna dayanarak ben de, sermayenin azlığına rağmen yoldaki işaretler ve özellikleri belirleyecek olan Peygamber Efendimiz'in hayatının stratejik hareket yöntemini bu sayfalarda ele almaya çalıştım. Böylece bütün bölümler merhale itibariyle Peygamber Efendimiz'in hayatındaki tabii yerlerini alacak ve projesini görmediğim büyük bir şehirde kaybolan bir kişi gibi merhalenin işaretleri dağınık bölümlerin dönemeçlerinde kaybolmayacaktır. Kütüphaneleri dolduran İslami kitapların çokluğuna rağmen İslami kütüphanemizin yolumuzun işaretlerini belirleyecek olan yöntemlerden bahseden bu tür kitaplara ne kadar da ihtiyacı var? Bu konu hakkında elimizde Seyyid Kutub'un şu eserleri bulunmakta. Tarihte Fikir ve Yöntemler ve Yoldaki İşaretler Şehit Kardeşimiz, Büyük İslam Düşünürü Muhammed Kutub'un İslami Terbiye Yöntemi, İslami Sanat Yöntemi ve yazılı olup da gün ışığına çıkmasını Allah'tan dilediğimiz İslam tarih yöntemi ve daha burada sayamadığımız diğer kitapları. Şüphesiz ki bunların hepsinin sayısı bir elin beş parmağını geçmez. Bu alanda sahip olduğumuz eserlerin hepsi de genel ve kapsamlı bir görüşle çıkış yaparak bütün bölümlerin o mükemmel geometrik plan içerisinde tabii yerlerini almasını sağlamaktadır. Bu konulara ek olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını ve hareket yöntemini gerçekten de öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Kainatta beşerin sarf ettiği sözlerin en yücesi olan adet itibariyle on binleri bulan bu büyük hadis hazinesi gökyüzündeki yıldızların dağınıklığı gibi dağınık bir şekilde durmaktadırlar. Yapılan hesaplara göre yaklaşık olarak tam 50 bin hadis vardır. Fakat Temelleri yerli yerine oturtulmuş ve kerpiçleri birbirine pekiştirilmiş bir bina halinde değildir. Bu büyük hadis grubunun binasına davet ve devlet merhalelerini birbirine bağlayan bir bina gözüyle bakacak, ana hatlarını ve işaretlerini belirleyecek bir İslam düşünürü ve İslam âliminin gelmesi en büyük arzumuzdur. İnşallah müminler için bu çok yakındır. Sözümüze burada son verirken, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı hakkında kendisine vermiş olabileceğim herhangi bir hatalı anlayış ve özellikle de günümüzdeki İslami hareketimizle, İslami gidişatımız arasında ve Peygamberimizin hayatının merhaleleriyle stratejik hareket yöntemi arasında yapabileceğim hatalı karşılaştırmalardan dolayı şimdiden okuyucu kardeşlerimizden özür dilemek istiyorum. Bu mevzular üzerinde hükümlerin değişebileceği görüş ve anlayışlardan ibarettir. Fakat okuyucu kardeşlerimizin doğru yol üzerinde yürümemizi sağlayacak olan Peygamber Efendimizin hayatının ve hareket yönteminin gerçekten de bizim için gerekli olduğu görüşünde bana katılmalarını arzu ediyorum. Umulur ki benden sonra bir başka kardeşimiz gelip, ana çizgileri derinleştirip, merhaleleri daha dikkatli ve detaylı bir şekilde belirleyecek, İslam'ın yeni yapısının işaretlerini açıklayacak yönleri bütünüyle ortaya koyar. Peygamber Efendimizin hayatı, suyu bol olan bir menbadır. Ondan en iyi bir şekilde istifade edebilmesi için, kanallarının doğru yönlerde açılması ve inticanın en iyi şekilde dağıtılması gerekir. Böylece uzun olan yolumuzun en belirgin işaretleri çizilmiş olacaktır. Cenab-ı Allah bizleri, fikir tökezlemelerinden ve kalem kaymalarından muhafaza etsin. Bizlere hidayet verip doğru yola iletsin. Bu çalışmayı sadece kendi rızasını kazanmak için yapılmış olan bir çalışma olarak kabul buyurup, kıyamet gününde hasenat defterimize kaydolmasını nasip eylesin. Şüphesiz o, duaları en iyi duyan ve kabul edendir. Temennim, gücümün yettiği kadar ıslah etmeye çalışmaktır. Eğer bir başarıya ulaşabildiysem, o da Allah'ın izni keremi iledir. Sadece O'na tevekkül edip, O'na yakarırım. Söyleyeceğimiz en son söz de şudur. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Nebevi Hareket Metodundan Neyi Kastediyoruz? Nebevi Hareket Metodundan kastedilen Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine peygamberliğin gelişinden, Rabbinin huzuruna intikal edişine kadar geçen süre içerisinde izlediği metottur. Bizim de, pratikteki hareket metodumuzun İslami hükümler çerçevesinde ve sünnete uygun olabilmesi için, Resulullah Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu bu metodun her merhalesini adım adım izlememiz gerekir. İslami hareketimizde yol almaya devam ederken, allah Teala'nın şu kavlinden yola çıkarak, Resulullah'ın hareket çizgisini takip etmeliyiz. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Ahzab 21. Şüphesiz ki her şeyden önce bu merhale ve adımları izlemek bir ibadettir. Bu ibadetin göstermiş olduğu doğru yolu izlediğimizde Allah'ın rızasını da kazanmış oluruz. Resulullah Aleyhisselam'ın stratejik hareket yöntemi, ikinci bir yönüyle İslami hareketin, yeryüzünde Allah'ın hükmünü uygulama yolunda hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan siyasi çizgide sağa sola sapmadan doğru istikamette ilerlemesini sağlayacak olan bir göstergedir. Bu hareket metodunun Rabbani bir yönlendirme olduğu inancındayız. Allahu Teala, peygamberini bütün adımlarında doğruya yöneltiyordu. Onun hareketleri, karşı karşıya kalınan olaylara gösterilen doğal tepkiler değildi. Yapmış olduğumuz bu basit değerlendirmeden sonra, söz konusu metodun birbirinin peşi sıra gelen merhalelerine ve bu merhalelerin özelliklerine, Peygamber Efendimizin hayatında cereyan eden olaylara tafsilatıyla girmeden, Sadece bu merhaleler ve özelliklerinin açıklanabilmesi için gerekli olan miktarda Peygamber Efendimizin hayatına değinmek suretiyle açıklık getirmeye çalışacağız. Bu metot için belirlediğimiz merhaleleri beş merhale ile sınırlandırmamız mümkündür. Bu merhaleleri şöyle adlandırabiliriz. 1. Merhale Gizli davet ve gizli örgütlenme 2. Merhale Açık davet ve gizli örgütlenme Üçüncü merhale, devletin kuruluşu. Dördüncü merhale, devlet ve devletin temellerinin pekiştirilmesi. Beşinci merhale, yeryüzünde davanın yayılması. Her merhaleyi başlangıç ve sonuç itibariyle belirlememiz gerekirse şunları söyleyebiliriz. 1- Gizli davet. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e peygamberliğin gelmesiyle başlar, Allahu Teala'nın Önce en yakın hısımlarını uyar. Şu ara 214, mealindeki ayeti celilesinin inmesiyle son bulur. 2. Açık davet ve gizli örgütlenme. Peygamberliğin 10. yılında son bulur. 3. Devletin kuruluş merhalesi. Hicretin birinci yılının başlarında son bulur. 4. Devletin düzenlenmesi merhalesi. Hudeybiye anlaşmasıyla sona erer. 5. Yeryüzünde davanın yayılma merhalesi. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatıyla son bulur. Her merhalenin sonunun, kendisinden sonra gelen merhalenin başlangıcı olduğunu zikretmeye gerek duyulmamıştır. Yolumuza birinci ile başlayalım.